Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüler. <gülüyor> Dost'u Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, acaba ne zaman adlı kitapla başladı hem de. Ee, Laura Jaffe tarafından yazılmış ve François Cuant tarafından resimlenmiş e, bir kitap. Bu Tudem yayınları tarafından e, Türkçesi yayınlandı. E, Işık Ergüden tarafından çevrilmiş kitap. Acaba ne zaman e, sorusu e, birçok şey için, birçok, yani hayatımızda var olan sıradan birçok şey için sorulabilecek bir soru. E, dolayısıyla çok zengin bir soru. E, altı çok dolu bir soru. E, bu küçük kitapta e, bu sorunun, hakkında bu sorunun sorulabileceği ilginç e, bazı konulara e, değiniyor. E, bunlardan birazcık. İşte başlıklardan biraz bahsedeyim. Mesela ilk sakız ne zaman üretildi? Bir sanatçı ne zaman ünlü olur? Mesela ne zaman bir sanatçı olur değil ne zaman ünlü olur ee, diye sormuş. Ee, i̇şte ben ne zaman aşık olacağım diye bir soru var. Mesela böyle bir soru vardır zaten. Ee, i̇şte mesela ne zamandan beridir ressamlar fırça kullanıyor. Kendimizi ne zaman görmeye başladık gibi e, bir takım sorular var. Çok daha ilginç e, sorular var ya da e, değinmesi e, bazı kişilere zor gelen sorular var. Mesela e, şurada hemen ne zaman çocuğu hmm, bir dakika nerede yedik karıştırdım. Yaşam ne zaman başlar sorusu mesela. Burada e, bu sorunun yanıtını e, işte yum e, babanın spermi ve annenin yumurtası üzerinden anlatıyor farklı kültürlerde bunun karşılığı olabilecek şeyleri söylüyor. Örneğin Çinlilere göre döllenmenin olduğu günden itibaren çocuğun yaşını hesaplamak gerekiyormuş. Böyle bir bilgi veriyor, ilginç bilgiler veriyor. Bunun yanında yani bu işte soruları yanıtlamanın yanında gerçekten çeşitli konulara değiniyor kısa kısa. Ee, mesela bana e, çarpıcı gelen e, konulardan bir tanesi çocukların da birer birey olduğu ne zaman anlaşıldı e, sorusu. E, çünkü e, insan hakları evrensel bildirgesinden 200 yıl sonra çocuk hakları e, üzerine bir belge çok sayıda devlet tarafından imzalanıyor. Bu bilginin çocuklara da verilmesi e, yani kitabın açıkçası. E, Tavırlı bir tavır göstermesini de e, sağlıyor aynı zamanda. E, yine çarpıcı sorulardan bir tanesi ölüleri gömmeye ne zaman başladık? Yine böyle çocuklarla e, sohbet ederken çocuklarla konuşurken yetişkinlerin en çok zorlandıkları konulardan biridir ölüm konusu. E, ölüm konusu yani ölümün kendisi de zor bir şey zaten yani onu da kabul etmek lazım ama bu konudan konuşmak için e, ilginç bir nokta e, seçmek gerekirse eğer. Bu bayağı ilginç bir nokta ne zaman gömmeye başladığımız. Ne anlatıyor ee, bu bölümde? E, bu bölümde işte e, ölülerle ilgili genel olarak nasıl tavırlarımız olmuş yani insan türü olarak e, nasıl tavırlarımız olmuş bugüne kadar ondan bahsediyor. Mesela işte cenaze törenlerinden e, bahsediyor işte 80 bin yıl öncesinden kalma mezarlarda işte ölülerin düz taşlara taşların üzerine yatırılıp etrafına silahları aletleri yiyecekleri yerleştirmiş bundan söz ediyor işte Mısırlıların mumyalama tekniklerini e, icat etmeleri e, bunun nedenlerinden ve çok kısa olduğu halde bu kadar çok bilgi veriyor. E, ve e, yine bence tavırlı, e, yani hoşuma giden e, bir tavır. E, tek tanrılı büyük dinlerle birlikte cesedin ne olacağıyla daha az ilgilenilmeye başlanmıştır diyor mesela. Hmm. Ve e, işte e, dolayısıyla ceset korunmaya çalışılmaz, yakınların saygı gösterebileceği ve kişiyi anabileceği mezarlıkları götürüp gömülür diye. Hani dünyevi yaşam üzerinden, dünyevi yaşama karşı tavırlardan birisi de aslında ölülerle ilgili ne yaptığımız. E, bu noktada da böyle bir e, ifade kullanmış. E, i̇şte bazı bilgiler var. Mesela e, ilk e, sorunun yanıtından e, bunu anlatmam kolay olur. İlk sakız ne zaman üretildi? Sorusu ee, işte çok eski zaman yani tarih öncesi dönemlerde de insanların e, reçine çiğnediklerini vesaire biliyoruz çeşitli buluntular var e, bunu e, ilaç olarak kullandıklarını diş sağlığı için kullandıklarını tahmin ediyor bilim insanları mesela bunlardan çok eski bir tanesi e, Kuzey Avrupa'da bulunmuştu üzerinde diş izleri de olan çiğnenmiş bir reçine parçası e, bulunmuştu tarih öncesinden kalmak. Bunlardan bahsediyor ve sonra işte 19. yüzyıl ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün artık piyasada bolca satılan şekerlisi, boyalısı, balonlusu bulunan üründen söz ediyor. Fakat burada mesela benim bildiğim kadarıyla bu da tabii sakız yani şöyle bir terminoloji probleminden bahsediyorum şu anda. Sakız ve çiklet diye iki ayrı şey var aslında. Sakız dediğimiz zaman bizim aklımıza hemen damla sakızı gelir. Evet. Ee, ve bu açıdan bakınca diğer reçineleri de sakız olarak nitelendirmekte aslında bir problem yok. Ama bakkalda satılan bütün o ürünlere de sakız deniyor. İşte o. burada bir problem var çünkü e, onlar aslında çiklet ve her ne kadar çikletin kökeni çikl denilen... E, sapodilla vesaire bir adını tam hatırlayamadığım e, ağaçla e, ilişkili bu e, Güney Amerika'da bulunan bir ağacın öz suyu e, olsa da yani ne kadar bununla ilişkili olsa da bugün artık çiklet diye satılan şey yapay malzemelerle üretiliyor yani bir yan ürünü olarak görebiliriz ha, kendisini evet, dolayısıyla e, bakkalda satılana da sakız demek e, sakıza haksızlık bence yani burada bir e, hani terminolojiye bakmak gerekebilir belki bir de mesela kitapta o ağacının zamkını diyor, o ağacı değil, o bildiğiniz Meksika'dan getirdiği ben. diyor zaten. zaten e, Meksika'da da olmaz. olmaz. Benim bildiğim kadarıyla en azından. E, Tabi bunu da hani belki daha derin araştırmak lazım ama sonuçta yani bu bir hem terminoloji hem bilgiyle ilgili bakmak gerekebilir. Ama e, hani bu ben bunları problem olarak görüyorum çünkü bu konu benim zamanında ilgilenip hakkında bir makale yazdım bir konu. Eğer bunu yapmamış olsaydım ne olurdu? Ee, i̇şte bütün, sakız, bütün bu çiğnenen nesnelere sakız dememizde bir problem var mı? Ya da işte buradaki okaliptus ağacı bilgisinde bir problem var mı? Aslında şöyle bakmak gerekiyor sanırım. Ee, esas olan bu soruyu sormak. Eğer yeterince merak uyandırmayı başarırsa bu soru, yeterince ilgi çekmeyi başarırsa ee, verilen yanıtın, tek başına bir önemi kalmıyor ya da tek bir yanıtın önemi kalmıyor aslında. Sanırım bu kitabın en önemli yanı bu. Birçok konuda birçok soru soruyor. Bunların bazıları insanların hakkında çocuklarla konuşmakta zorlandığı sorular ve bu soruları sorarak bir tartışma başlatabiliyor bu kitap. Evet yanıtını da veriyor ama bu yanıtla yetinmek zorunda hissetmeyebilirsiniz. Eğer ee, ya da bu soru bir şekilde bu soru aklınıza takılırsa ve hayatınızın bir döneminde bu yanıtla idare etseniz bile günün birinde daha fazlasını araştırma isteği duyabilirsiniz. Yani bir tür tohum atmak gibi Hı -hı. de geliyor bana. Ee, o yüzden kitabın asıl öneminin verdiği yanıtlardan çok sorduğu sorular olduğunu düşünüyorum. Yani sadece şu soruları başlık gibi yazıp altını boş bıraksaydık Hı -hı. da bu kitap yararlı. ...faydalı hani o anlamda düşünecek olursak eğer... E, ...işe yarar, işlevini yerine getirir bir kitap olurdu e, diye düşünüyorum. Çünkü sorular çok iyi. E, mesela bana saldırdıkları zaman kendimi nasıl korur? E, bugün hakkında en az konuşulan konulardan bir tanesi... E, ...mesela akran sorbalığı. Yani Türkiye'de yeni yeni okullarda konuşulmaya başlanan bir konu. Her zaman böyle bir konu vardı ama... Akran zorbalığı olarak ele alınması çok yeni bir konu. Biz Dünya Dergi'nin işte 2014-Eylül sayısında bu konuya yer vermiştik. Onun dışında da Türkçe'de yazılı kaynak bu konuda çok fazla yok. Dünya için de aslında dünya genelinde de o kadar eski bir konu değil. Türkiye'den daha eski gelişmiş ülkelerde ele alınan bir konu. Mesela bu soruyu soruyor olması bu yüzden çok önemli bence. Hı hı. Tüp bebek ne zaman yapılır? yani hiç çocuk e çünkü kitaplarında rastlamayacağımız Evet bir ama hep soru. konuşulan bir konudur. İşte tüp bebek, tüp bebek sürekli yani tüp bebek ben nasıl ay gaz bebek mi? yani hani Çocukken duyduğumda zaten benim çocukluğumda ilk tüp bebek yapılmıştı ha. Türkiye'de. Çok garip gelmişti onu hatırlıyorum. İşte, bir türlü anlamlandıramamıştım. Tüp bebek deyince hangi tüpü düşünmemiz gerekiyor? O tüpün içinde bebeğin ne işi var? Yani bütün bunlar çok kafa karıştırıcı şeyler. Dolayısıyla birinin bunu çocuklar adına sorması gerekiyordu evet. zaten. Bu kitapta onu sormuş. Dolayısıyla e, kitabın e, çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Ama bak birlikte yaşamaya ne zaman başladık? Çoğunlukla sorma, sormak aklımıza gelmez bir soruyu. Evet. Oysa son derece önemli bir soru. Çünkü e, bugün yaşadığımız birçok şeyi de e, belirleyen bir durum birlikte yaşamaya başlamak. Evet. Ne zaman yaşlı sayılırız sorusu yine önemli bir konu. Dolayısıyla sorduğu sorular açısından bence çok güçlü olan bir kitap bu. Verdiği yanıtlar da yanıtları verme dilinden de bahsetmeliyim aslında bunu ihmal etmeyeyim. Yanıtları önemsemiyormuşum gibi algılanmasın. Tam tersine yanıtlarını da önemsiyorum. Son derece eğlenceli, farklı açılardan bakmaya çalışan, bazen okuru ters köşeye yatırmaya çalışan yanıtlar bunlar. Ve yanıtların yanında genelde birer de karikatür bulunuyor. Konuyla ilgili bir durum komedisi e, yapılmış genelde bu karikatürlerde e, ve bunlar da okumayı daha keyifli, e, daha kolay hale e, getiriyor. E, bu sorulardan yola çıkarak yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum, e, çok çalışma olduğunu düşünüyorum ama bunlar artık e, okuyanların kendilerine kalsın. Yetişkinlerin de okuyabileceği bir kitap olduğunda eklemeden Hı. geçmeyeyim. 52 tane soru varmış. Kitapta bu bir seri galiba değil mi? Böyle bir Bunun, seri var aslında. E, Bunun gibi birkaç kitap daha var. Evet. Ee, yine farklı farklı bakış açıları sunuyor Hı -hı. çocuklara. Evet, işte yani e, soru soruyor olması evet. en önemli özelliği. Özellikle bizimki gibi meraksız yani merak açısından sakat toplumlarda e, birilerinin soru soruyor olması çok önemli. Ee, acaba Ne Zaman adlı kitaptan söz ettik. Lora tarafından yazılmış, François Cuant tarafından resimlenmiş. Ee, Tudem yayınları tarafından bu kitap e, yayınlandı. Türkçesi Işık Ergüden'e ait. Ee, Kitabı armağan etmek de istiyoruz. Yine bu yayının band kaydını yayınladığımızda bazen teknik arızalar nedeniyle gecikmeler olabiliyor son zamanlarda. Ama bu band e, kaydını yayınladığımız zaman bu yayının... O sayfaya yorum bırakan birdolapkitap.com'daki sayfaya yorum bırakan takipçilerimizden birine acaba ne zaman kitabını Tudem Yayınlarından armağan edeceğiz? Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Mama was queen of the mango. King of the Congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every can like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo Baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I'm banging on oh, my boogie. I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come Baby like to be in my place instead of me cause nobody go crazy when i'm banging on my boogie i'm a king without a crown hanging losing a big town but i'm a king of bongo baby i'm the king of bongo, -bong. king of the bongo. King of the bongo. hear me when i come baby king of the Me when i come they say that i'm a clown making too much dirty sound they say there is no place for little monkey in this town nobody like to be in my place instead of me cause nobody go crazy when i'm banging on my boogie i'm the hit me when i come baby hit me when i come banging on my bone swing belongs to me I'm so happy there's nobody in my place instead of me I'm a king without a crown hanging losing a big town I'm the king of bongo baby I'm the king of bongo hear me when I come baby He He He hear me when I come I was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle, last I bengi in my first bongo Every monkey liked to be in my place instead of me Cause I'm the king of Bongo, baby, I'm the king of Bongo, bongo. Hit me when I come Hit me when I come 94.9 Açık Radyodasınız. Çocuk Kitapları Programı bir dolap kitap devam ediyor ama acaba ne ile devam ediyor? Ee, dönüyor ile devam Hı. ediyoruz. İlk bölümde soruların öneminden merak etmenin öneminden bahsetmiştin. Ee, acaba ne zaman kitabını anlatırken? Burada da elimde merak merak duygusundan yola çıkılarak hazırlanmıştı. Evreni merak etmek üzerine evrendeki ee... çocukların merakından mı bahsediyoruz? Yani çocuklara ait bir meraktan mı? Herkese. Yani, <gülüyor> elimdeki kitabın yaş grubu yok. Resimli bir kitap <gülüyor> ama e, evrene merak duyan herkesin ilgisini çekebilecek bir kitap. Bu meraklı minikler için evren rehberi bir adını taşıyor. Herhalde bir devamı gelecek <gülüyor> bu bir seri. E, Nuray ve Alper Uygur yazmış. Kırmızı Kedi Çocuk'tan çıktı bu kitap ve Ön kapakta bir köşede küçükler ve büyüklerin birlikte okumaları için diye bir not var. Oldukça önemli bir not bu. Evet çünkü kitap dediğim gibi her yaşa hitap edecek biçimde hazırlanmış. Hem içeriği öyle hem ele alış biçimi öyle. Evreni anlatmak çok kolay bir şey değil ya yani koskoca evren için işte galaksiler var yıldızlar, gezegenler yani o büyüklüğü zihnimizde canlandırmak pek kolay bir iş değil gerçekten evet, kitabın yani. ilk başındaki sayfada zaten şöyle diyor uzaya evrene baktığımızda ne kadar küçük olduğumuzu fark ederiz ve bunu anlayabilecek kadar büyük olduğumuzu Hı. diyor belki bu sayede dünyayı anlamaya başlarız hayata birbirimize sarılırız diyor insanın merakını öğrenme çabasına hayran kalırız diyor ve ee, evrenle değil bambaşka bir şeyle yaşamın kendisiyle başlıyor kitap. Hmm. Bisikletin tekerleği, saatin akrebi yel kovanı, semazen, habul uzay teleskopu dönüyor. <gülüyor> İyiymiş bu bağlantılar. Hiçbir şey durmuyor. İster saniyenin milyonda birinde ister bir milyon yılda her şey hareket ediyor. Yani, e, yani hareketin şu... esas olduğundan evet. bahsediyoruz ve bu bir dönme hareketi. Evet dönüyor zaten kitabın Hı -hı. adı. İşte bisiklete binen bir figür var burada saat var yuvarlak cisimler gökyüzünde Aha. yıldızlar yani kayan bir yıldız var ee, ve hiçbir şey durmuyor da sanki böyle güneş e, sistemleri güneş, sanki farklı yuvarlaklar ha. ve onların etrafında dönen yuvarlaklar güneş sistemi olabilir ya da bir e, atom çekirdeği de olabilir, olabilir. Yani, hareket yani sana. yaşamın temelinde hareket var aslında dünya kendi ekseninde dönüyor gece gündüz gündüz geceye dönüyor. Onda bir resimle de gösteriyor. Aslında evet. hakkında hiçbir şey söylemeden. Evet, resimleri ayrıca geleceğim. Hı hı. Hem de güneşin etrafında dönüyor. Derken mevsimleri e, ucundan değiniyor. Ayın döngüsünden işte e, oradan giderek açılıyor büyüyor yani hı hı. minik saniyeden hı hı. ay ayın hareketine geldik. Oradan gezegenlerin güneş etrafında dönmesine. E, Güneşin yani yıl bir yıldız olan güneşin samanyolunun içinde bir merkez dö etrafında dönmesi. Dönme evet. hareketi. İşte galaksiler, kuyruklu yıldızlar nebulalar her şey dönüyor dönüşüyor diye devam ediyor. Ve tekrar insana dönüyor. Sen de öyle ben de öyle. Bizi oluşturan atomların içinde elektronlar da dönüyor. Hı hı. Ee, biz yıldız tozlarıyız zaten diyor. Hı hı. Ee, baş döndürücü değil mi? Diye de bitiriyor. bitiriyor. güzelmiş. Yani çok yalın, çok sembolik, hem çok basit ama bir yandan çok derin. Bütün evrene değinip evet, hem çok, de bu kadar basit olması evet. çok çarpıcı. Yani işte aslında evren çok büyük ama bir yandan da kavrayabileceğimiz kadar da basit bir evet, sistem. Evet. Bunu bu basitlikle anlatabilmek bence çok önemli ee, o yüzden yani hem küçük yaşlık bir çocuğa bunu okutabilirsin resimlerine bakabilir Ay, ayın hareketi ne hani çok net olarak kavrayamaz belki ama gördüğü şeyle ilişkilendirebilir evet, böyle yapalım, bir hani ufak bir bilgi evet. kırıntısı çalmış olursun ee, ve e, metinlerin bazı yerlerine bazı sözcükler daha kalın Hı -hı. Ee, daha büyük puntolarla yazılmış işte dünya gibi. İşte yıldız, samanyolu, galaksi gibi sözcükler ee, sorusu olan diye bir bölüm var. Arkada bu koyu renkle yazılmış sözcüklerin uzun uzun açıklamaları da yer alıyor. Hmm. Hmm. Bu sanki daha çok yetişkinlere yönelik. Hani çocukların sorularını yanıtlamaları için gereken donanım gibi. Evet. Öyle Sanki... ya da daha büyük yaştaki çocukların okuyup evet. e, ilgilenebilecekleri bölümler. Bazılarında e, web adresleri de var mesela. Daha fazla araştırma yapmak istiyorsan seni yönlendirebiliyor. E, bayağı uzun uzun e, ayrıntılı bilgiler veriliyor. E, dönüş şampiyonası diye bir şey var mesela. En küçük yıldızlar en hızlı dönenlerdir. En Hı -hı. yoğun yıldızlar en hızlı dönenlerdir. Hı -hı. Güneşe en yakın cisim en hızlı dönenlerdir gibi işte saatlerle ilgili güneşin etrafındaki dünyanın hareketiyle ya da diğer gezegenlerin hareketleriyle ilgili bir sürü sayısal bilgi de veriliyor ve uzun da bir kaynakça var kitabın sonunda bu da ve bir web sitesi listesi var. Yani evet, kitabın yalınlığıyla karşılaştırınca kaynakça daha uzun kitaptan evet, sanırım. Evet çok ciddi bir araştırmanın ürünü bu. Bu Kitabın resimleri çok ilginç. Bunlar elde yapılmış sanırım. Yani kağıtlarla kesip yapıştırılarak bir tür kolaj tekniğiyle yapılmış. O anlamda da hem özgün hem çok yalın hem de ilginç yani şey... Bir bilgiyi söylemek yerine resimle göstermeyi tercih etmişler ve çok da güzel başarmışlar. Mesela mevsim döngüsünü anlatırken... Evet. E, ekseni eğik olduğundan mevsimler oluşuyor. Güz, kış, bahar falan burada bir metinde var ama zaten bakarak anlamak mümkün. Yani okuma yazma bilmeyen bir çocuğun eline verdiğiniz zaman buradan bir şey çıkartır o yani. Evet yani bir güneş var. Evet. Etrafında dört tane dünya var ve her, her birine o mevsimi çağrıştıran bir sembol yapıştırılmış hazırlanırken. Zaten mevsimlerin birbirini nasıl takip ettiğini buradan ufak yaştaki Hı -hı. çocuklar anlayabilir. Ee, Nuray Saatçioğlu Uygur aslında mimarlık mezunuymuş. Mimarlık eğitimi almış. Arkeolojik kazılara devam etmiş. Büyük dedesi, dedesi ve babası saatçiymiş. Hı. Yani Saatçılık o dön, ilginç dön, bir mevcut. Dönle evet. hareketini evet, Çocukluğundan de. beri ilgi duyuyordu. Daha sonra Ali Kuşçu amatör astronomi topluluğuna üye olmuş. Kurucularından olduğu gökyüzü gönüllüleri ile çocuklara astronomi etkinlikleri düzenliyormuş. 2009 yılında Astronom 2009 Astronomi yılında Sabancı Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerle Galileo elçisi olmuş. Ee, eşi Alper Uygur da sanat eğitimi almış. Hı hı. Çeşitli ödülleri var ve ikisi bir araya gelip böylesine geniş bir konuyu bu yalınlıkla anlatmayı başarmışlar. Ee, gerçekten çarpıcı bir iş çıkmış ortaya. Ee, ve şaşırtıcı bir iş çıkmış ortaya. Çünkü hani en başta söyledik ya o büyüklüğü insanın zihninde canlandırması gerçekten çok zor bir iş. Evet. Ee, ki yani e, dünyanın e, yuvarlak olduğu ve güneşin etrafında döndüğü bilgisi şurada ne kadar oldu? Orta çağın sonu yani bu bilgiye biz kavuşalım. Hani kafamız da o kadar hazır mı acaba bütün bu bilgilere? diye de bir soru var aslında evet. bu yalınlıkta bunu anlatmak ve kafayı çocukların kafasını hazırlamak bu konuya vakıf olmayan yetişkinleri konuya yönlendirmek için yani çok başarılı bir yöntem gerçekten e, övmek istedim yani kitabı evet. e, bir de son bölümde açıklama bölümünde Semazen'in altında e, asa Halet Çelebi'nin bir e, hmm. e, dizeleri var onları okumak istedim sonra da bitirelim hı hı. İçimdeki sema nece yıldızlar akar, ben dönerim, gökler döner, benzimde güller açar diye buraya bunu da alıntılamışlar. Dönüyor Nuray ve Alper Uygur'a ait bir kitap yakın zamanda Kırmızı Kedi Çocuk'tan çıktı. Evreni merak eden herkes için hazırlanmış çok güzel bir resimli kitap herkese tavsiye ediyorum. Evet bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye Kitap Dostu sizin okulu sundu